...Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un fethi. Eser Abdülkadir Dedeoğlu. Senaryo Kasım Göçmenoğlu. Bizans'tan gelen elçi siz misiniz?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 Eğer bu topraklar onunsa kendisi gelip kurtarsın. Turhan Bey komutasındaki ablıncı <gülüyor> birlikleri morada yel gibi esiyor. Mora yöneticileri can derdine düşmüşler. Bizans'la ilgilenmeye ne halleri ne demecelleri var. Bizans Allah'ın izniyle bizimdir artık.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 Büyüklük Lukas Notaras'ın ne dediğini hissetmedin. Yo, ne demiş? İstanbul'da kardinal şapkası görmektense Türk sarayı görmeyi tercih ederim diyoruz. Pa pa pa pa. E ama Papa'nın gönderdiği kardinal aya Ayasofya'da çok büyük bir ayin yapacak mıyız? Bu tun azizler Bizans'ın imdadına çağrılacak mıyız? Katolik Isidor, Papa'nın azani. Onların İstanbul'da gözü yok mu zannedersin?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 Sehri savunur muyum, savunmaz mıyım bilemiyorum. Ölüm düşeyindeki bir hastaysın. Duadan daha güzel ne olabilir? Savunsan ölürsün. Kurtaramazsın da, kurtulamazsın da. Surlarımız dünyanın en dayanıklı, en kuvvetli surları. Yükseklik yer yer 17 metre. Kalınlık 4 metreden başlıyor. Sonra dış taraftaki hendekler 18 metre genişliğinde ve 9 metre derinlikte su ile dolu.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 Nasıl top anlayamadım Su yıktıkları yerlere bak Bugüne kadar surlarımızda böyle taribat olmadı Çok uykum var Neden Bir haftadır seni uyku tutuyor mu Korkuyorum Bu gidisle yıkılan yerleri onarmaya gücümüz yetmeyecek Korkuyorum diyorum sana Korkma fre korkma Papa ordu topluyoruz Mazar krali de Sultan Mehmet'e elçi gönderip ...derhal kusatmanın kaldırılmasını istemiş. Bana bunların hiçbir faydası olmayacak gibi geliyor. Tabii ki olmayacak bre. Fakat unutma sevgili dostum... ...Türkler gelince... ...bugünkünden daha berbat bir durumda olmayacağız. <gülüyor> Fakat Halice giremezler. Zinciri gördün mü? Hangi zinciri? Halid'in ağzına kalin mi kalın bir zincir gerdiler. Koca koca halkalarına batmasın diye birer fıçı bağladılar. Bana göre Türkler ne yapar yapar Haliz'e girerler. Görürüz. Göreceğiz. Hadi babacığım. Çalışma biraz. Hadi, hadi. Durun sultanım ne yapıyorsunuz? Atta denize girip o gemilere gidemezsiniz. Islandınız da. Ah Süleyman. Ah Süleyman. O deniz. Bu rüzgârda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 bu geze ne kadar karanlık böyle? Karsiye baksana. Bu huzuda ne böyle? Sanki... ...zafer sinliği yapıyorlar. Halit Zedyak'ın bu güllelerin... ...nereden geldiğini anlayabildin mi? Ses tepenin arkasından geliyor. Isık da oradan. Hedefi görmeden mi atıyorlar? Korkuyorum arkadaş. Baksana, baksana. Tepeden Halit'e bir ısık seli akıyor sanki. İster misin yarın sabah... Bütün Osmanlı gemileri alixte olsun. Gemiler dağıma yani. Geliyorlar. Biraz daha yaklasınlar. Herkes ateş hazır mı? Hazır. Yaklaşıyorlar! Ateeeş! Ateş! Allahu ekber! Hainler cezalarını buldular! Fakat dikkat edin! Rum ateşi yatmışlar! Köprüye bulaşmadan söndürün! Dikkat edin! Bizans'ın yaptığı işten haberin var mı? Niçin anlatmıyorsun? Evlerinde esir bulunan... ...260 kardeşimizi bugün... Hisarlara çıkarıp boğazlamışlar Kalem askerlerine astıkları kesik başları görmedin oh. Az daha İstanbul yerin altından fethediliyormuş biliyor musun? Bu da Sultan Mehmet'in yeni bir icadı mı? Tünel kazmışlar vray. tünel Bizimkiler kazma seslerini isitmeseler Bütün Türkler yer altından seyrek girecekleriniz Ay devre. büyütüyorsun Benden söylemesi arkadaş Bu Türkler mutis Bir gün yerden bitki gibi Türk bittiğini görürsen Sassirma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 Havadan, karadan, denizden... her taraftan saldırıyorlar. Muhtesem bir yürüyen kale. Su Türklere ayranım. Şişt! Bunu başka senin yanında söyleme. Zindanı boylarsın. Bu yıkıntılar böyle laflamakla onarılmaz. Hadi çalışalım. Ben bu suna yorulmak istemiyorum. Bizimkiler o kuleyi bu gece yakarlar. Türkler bir de su Rumatesini tam anlayabilseler. yeter bre! İmparatorumuz bizi gözden çıkardı ya anasılan. olmayan bir şehri ne yapacak bilmem ki. Ben artık savaşmıyorum. Ama Türkler gelirse halimiz ne olacak? Be, bu üzlet ile ancak bu kadar taleselir Duyduk duymadık demeyin. Yüce İmparatorumuz bundan böyle herkese yemek verecek. Yemeğiniz evinize de gönderilecektir. Fazla seviyin arkadaş? Önce basbakan ile... ...baş komitanın arası düzelmedikse bu iş düzelmez. O da ne demek? Senin dünyadan haberin yok bre. Venedik ve Cenevizli askerlerin... ...bize bakısını görmüyor musun? Bas komutanın Cenevizli olduğunu bilmiyor musun? Eee? Bunun ne zararı var? Katolikler ortodokslara hayat akı tanımaz. Biz Bizanslı Türklerden kurtarsak... ...onlar iskal edecek. Yani Latinler isim çarpışmaya hiç niyetim yok benim brem.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 Ne istiyorlarmış? Kuşatma kaldırılmadığı takdirde krallarının Bizans'a yardıma geleceğini, ayrıca Avrupa'dan bir haçlı donanmasının yola çıktığını bildirdiler. Def gitsinler. Emredersiniz sultanım. Dur biraz. Buyurun padişahım. Cevali'ye söyle, elçilere toplarımızı göstersin. Bilsinler ki Osmanlılar arkalarını açık bırakıp yıkamayacağı kaleleri kuşatmaya kalkmaz. Artık İstanbul için kurtuluş yoktur.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 Allah'ın bize yolladığı cezadan belki kurtuluruz. Belki kurtulur musunuz? İmparator kendisi de inanmıyor ki. Allahu Ekber! Allahu Ekber! ...veleyi öpeceksin arkadaş. Su hasbete bak. Türkler bu kapının adını değiştirmişler. Bundan böyle bu kapıya... ...Topkapı denecekmiş. Baksana, baksana. Bakamıyorum. Gözlerim kamasıyor. Keşke ben de şu anda Ayasofya'da olsaydım. Boşuna gayret bre. Bu Bizans... şimdi orada toplanıp... ...gökten inecek yardımı bekliyor. Oysa gökten inen yardım iste karşımızda...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 Dediğime geldin mi arkadaş? Hayda geçmiş olsun. İnsan olmanın tadını artık tadabilirsin. Kendimi bir kuş kadar hafif hissediyorum. Galiba gerçek kurtarıcı melek Fatih Sultan Mehmet'imiz. Şu inleyen adamı bana getirin. Hemen hünkarım. İşte hünkarım. Bir keşiş.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 Dilerim Allah'tan ki bunu yapanlar Allah'ın kahru gazabına uğrasınlar. Baklala, bu dünya ölümlü. Her fani gibi ben de ölümü tadacağım. Acım çok büyük, ıstıramım var. Doktorların bana niçin kıydılar bilemiyorum. 49 senelik ömrüm safa safa gözümün önüne geliyor. Hayatım boyu Allah'ın emirlerinden dışarı çıkmadım. Allah'ın rızasını kazanmak tek gayem oldu. Kâfirlerin hiçbiri sözlerinde durmadılar. Savaşlarımızın çoğu bu yüzden oldu.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 Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un fethi. Eser Abdülkadir Dedeoğlu. Senaryo Kasım Göçmenoğlu.